açık kaste Merhaba kainat. Bugün 21 Nisan çarşamba. Yıl 2010, ay 4, gün o gün 111, Kasım 165. 1431 Hicri ilevel 7, 1426 Rumi Nisan 8. Fırtına. Günün tarihi. Roma kuruldu. 2763 yıl önce bugün milattan önce 753 yılının 21 Nisan günü Roma şehri kuruldu. Günün tarihi. 100 yıl önce bugün 21 Nisan 1910'da Tom Sawyer, Huckleberry Finn adlı öyküleriyle ün yapan mizahçı Mark Twain öldü. Asıl adı Samuel Langhorn Clemens'tir. 37 yıl önce bugün 21 Nisan 1973'te tanınmış romancılarımızdan Kemal Tahir vefat etti. Eserlerinden bazıları Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Göl İnsanları, Kurt Kanunu Kemal Tahir, bir kısım kitaplarının yakın tarihimizin olaylarını konu almıştır. Boğa Burcu'nda doğanlar, 20 Nisan 21 Mayıs, dünden devam. İşlerinde güçlerini kullanırlar, herkesle anlaşabilen kişilikleri vardır, kendilerini kontrol edebilme özelliklerine pek güvenilmez. Çünkü Boğa'ya kırmızı bayrak sallamak doğru değildir. Boğa Burcu'ndakilerin hemen her mesleğe yetenekleri vardır. Yıldızınız Venüs, güzellik, sevgi ve güzel sanatlar temsilcisi. Grubunuz Toprak. Burcunuzun türü Sabitlik. Üstün yeteneğiniz sıcakkanlı olmak ve istediğini bilmek. Özelliğiniz dost ruhlu olmak ve koruyuculuk. Amacınız büyük servet sahibi olmak. Yenmeniz gereken huyunuz alınganlık ve kuşku. Uğurlu gününüz Cuma. Uğurlu sayınız 6. Uğurlu taşınız Zümrüt. Uğurlu çiçekleriniz Kırmızı gül, pembe karanfil, şebboy. Uğurlu müziğiniz senfoniler. Yemek listesi gün 111. Elbesan Elbe tava, erişte, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. so lonely I'll be so lonely I could die All the oh, thoughts always crowded You still can find some room For broken hearted lovers to cry there in the blue I'll be so I'll be so lonely Baby I'll be so lonely I'll be so lonely I could die Man, the bell's tears keep flowing The death I'm <laughs> Herkese Açık Radyo Burası 949 AçıkRadyo.com Açık Gazete açıldı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün açılış parçamız Elvis Presley'in Heartbreak Hotel, Yalnızlar, Hotelide çevirebiliriz. Kırık Kalpler. Hotel 1956 yılında bu şarkı Billboard Dergisi'nde ticari listelerde bir numaraya ulaşan ilk kaydı oluyor Elvis Presley. In. o tarihten sonra binin üzerinde hit parçayı listelere sokarak kırılması imkansız bir rekora imza atacaktı Elvis Presley. Bu onun o serinin ilki 1956'da bugün. Bu arada doğum günleri Saatli Mharif takvimini okurken 100, 100 yaşında olduğunu belirttik şeyin Mark Twain'in aslında da Samuel Langhorn Clemens 21 Nisan 1910'da doğmuştu kendisi ve bütün hem Amerika Birleşik Devletleri'nden de bütün dünyada kendisinin mizahçı olduğu işte Güneyli öyküleriyle diye getirildiği biliniyor ama üzerinde durulmayan bir nokta var. Neden olduğunu kolaylıkla tahmin edebiliriz. Kendisi ülkesinin emperyalizme, yani başka ülkeleri boyunduruk altına almasına askeri işgallerle ve savaşlarla kesinlikle karşı çıkıyor. Ve hatta önemli bir anti emperyalist cephe diye kurulan bir şeyinde, dernek diyeyim ona, başında yer alıyor lideri. Yani mesela Filipinlerin işgal edildiği sırada, yani ilk önemli Filipinler ülkesinin Filipinlerden gelebilecek tehlikelerden kurtarılması durumu sonradan, Pek çok ülkeyi de yanında sürükleyecekti. Küba, Porto Rico, Honduras, Kolombiya, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Hawaii, Guam, Samoa vesaire O günlerde zaten yazar Ambrose Bierce de savaş tanrının bize coğrafya öğretmek için seçtiği yöntemdir demiş. Amerikan emperyalizminin güçlü şeyi. Fakat Mark Twain de o sıralarda bayra yeni bir ulusal bayrak, milli bayrak tasarlamış ve eyaletler, yıldızlar konuyor ya. Buraya kuru kafalar yerleştirmiş. Öyle bir bayrak tasarlamış. Ve o sırada komutanlardan General Frederick Funston da vatana ihanetten ötürü bu böyle bir bayrak yaptı diye asılması gerektiğini savunmuş. Köleleri de savunan Mark Twain'in de böyle bir geçmişi var. Eduardo Galeano'nun sel yayınlarından çıkan Türkçe Süleyman Doğru kitap, Aynalar kitabından da bu gibi bilgilere ulaşmamız mümkün olabilir. Mark Twain'e de bir günaydın diyoruz 100. yaşında. Evet. Şimdi haberlere bir bakalım. Avrupa'da uçak seferleri yarı yarıya başladı. En önemli haber o herhalde. İzlanda'da ki sebep olduğu kül bulutları nedeniyle 5 günden beri Avrupa'da hava trafiği durdurulmuş vaziyetteydi Avrupa hava trafiği kontrol dairesi Euro kontrol ya da Euro kontrol Avrupa çıkışlı seferlerin en az yarısı başlıyor demişler Paris, Madrid, Amsterdam ve Frankfurt'tan uçuşlar başlıyor ama Britanya üzerinde Yeni bir kül bulutu bu ülkede hava trafiğinin başlamasına izin vermiyordu. Hava durumunun tahmin edilemediğini ve sürekli değişmekte olduğunu belirtiyor Britanyalı yetkililer. İşte üçe bölündü Avrupalı bakanlar. Avrupa üzerinde üç güvenli uçuş rotası belirledi. Üç rotanın güvenlik derecelerine göre aşamalı olarak uçak seferlerine açılması planlanmıştı. Güvenlikten de ödün vermeyeceklerini <gülüyor> Vurguluyordu ama tabii şey de var. Uçak şirketleri de büyük zarara uğradıkları gerekçesiyle açılış, açılmanın yapılmasını söylüyorlar. Günde 200 milyon dolar diye. Bir daha baktım öyleymiş. İşte Heralkar da aynı parayı kaybediyorlar. Çünkü her bir gün aslında başka başka yerler açık, başka başka yerler kapalıydı falan filan ya. Ortalama alıyorlar herhalde zararlarını. Evet herhalde. Ama karışıklık, kaos devam ediyor. Pek çok bizim de yakın çevremizdeki insanların da içinde bulunduğu pek çok kişi de mahsur kaldı. Çeşitli yerlerde gelmekte ya da gitmekte zorluk çekiyorlar. Bolivya'daki durumu takip etmek üzere mesela bir arkadaşımız gidecekti gidemedi. Hı hı gelenler gelenler olacaktı. Onlar da gelemedi. Yani son 5 günlük fatura yaklaşık 1 milyar dolar diye çıkarılıyor ama tabi adını da telaffuz etmenin zor oldu Eyyaf Yallah Yökül yanardağ. Şimdi Associated Press'ten gelen bir Anadolu Ajansı haberi var. Ve İzlanda'daki bu indifanın sadece bir başlangıç olabileceği iddia edildi diyor. Ondan sonra artık zaten durumumuz çok parlak olmayabilir. Korkulan senaryo Yanardan yakında bulunan ve on kat daha büyük olan Katla volkanını da tetiklemesinden korkuluyormuş. Ya Olabilir tabii ama sansasyon olduğunu hissediyorum. 10 kat daha fazla bulut, 10 kat daha fazla magma. Evet. Yani gazeciler ve haber ajansları için cazip bir haber evet. tabii ama ürkütücü. Yani hani öne çıkıp her yerde yer alabiliyor olmasını sağlayan şey sanki e, krizin pompalanmaya devam etmesini sağlıyor olması. Yani şu özetle insanlar şimdi volkan haberlerini okuyorlar. E, siz de bir haber satıcısı iseniz e, volkanla ilgili ya yandaki volkanı da patlatabilir 10 katta güçlü olur diyen birinin haberi çok daha önde oluyor diğer bütün haberlerden. Doğrumdur, yanlış mıdır hiç bilmiyorum da doğru ya da yanlış olup olmadığına göre de öne çıkmadığını biliyorum. İşte ben de kaynağa baktım İzlanda Üniversitesi'nden yani bilimsel bir temeli Kaynak var, var tabii. mı diye. Evet yani yer bilimi İzlanda Üniversitesi'nin bir jeofizikçiyle Profesör Pal Einarsson'la konuşmuşlar. Yakınlardaki başka bir volkanın patlamasına neden olabilir demiş ve eyvah yallah yökül bu şey olan. Şimdi indifasının sonuçlarını bütün dünyada görmüş olduğumuz şeyin katlanın geçmişte birlikte faaliyette bulunduklarında belirtmiş bir ikinci katla volkanının yani. Evet onun da adı Mirdals yökülmüş buzulun onun yer onun altında yer alan katla volkanı var. ...genellikle yaklaşık her 80 yılda... ...ortalama 80 yılda bir uyanıyormuş... ...en son 1918'de... ...faaliyete geçmiş. Evet. Yani böyle bir haber de var. Asıl büyük tabii... ...endişe verici bir başka haberi de... ...buna ekleyelim. Dünyada 212 milyon kişi işsiz. ...ymiş. Bir sorun yok. 67 bin iş buldu. Düş 67 bin... <gülüyor> ya da yüz bin diye de şeylerde var ee, Türkiye'den de işte memur alımı haberleri geldi de e, 212 milyon eksi işte yüz bin falan gibi bir şey oluyor ki benim yine matematiğim yetmiyor bu hesabı yapmaya yanlış yapacağıma yapmayayım 67 bin kamu ya -şey. ya toplam yüz bin galiba bazı yerlerde yüz bin diye geçiyor ya emin olamadım hani alsınlar o zaman bakarız diye sayıyı da aklımda tutmadım Evet. Yok işte kamuya 67 bin deniyor. Yani Maliye Bakanı'nın açıklamaları ben de buldum. NTV'den baktım habere. Bu yıl kamuya 40 bin öğretmen, 20 bin polis ve 7 bin öğretim görevlisi almak üzere çalışma yapılıyormuş. Öncelik eğitim, güvenlik, sağlık ve denetim elemanlarına verilecek demiş Şimşek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 40 bin öğretmen talebinin karşılanmasının söz konusu olduğunu söylemiş. O kadar... ...öğretmen var mı... Hazır, ...çalışmaya hazır... kadarıyla var ama... E, ...temel sıkıntıları zaten sözleşmeli çalışma... ...koşullarıydı... ...yani bu e, ne olacağı belli olmayan... ...işte e, duruma göre... ...olan esnekleşmiş... E, ...çalışma koşullarından rahatsızlardı... ...bunu şimdi gideriyor mu... ...oluyorlar böyle anlamadım... Ben de bazı gazetelerde çok büyük manşet olarak da yer almış olduğunda görebiliyoruz. Mesela sabah da 67 bin işsize devlet kuşu diye vermiş. Bak Erdoğan, Star'da 100 bin mesela. Nerede? Star... Star'da. Yani şu anda internet baskısında 100 bin memur müjdesi diyor. Ben 200 bini zorluyorum şimdi birazdan bulabilir miyim diye. Toparlak hesap mı yapmış yani? yani öyle bulun olur mu mı? ya? 60... Altmış bin, e, 67 bin, yüz bin falan diye işte yani. Evet, kamuda 100.000 bin iş kapısı demiş. Ya bir kısım memur alınacak. Bayağı yağlı bir alım olacak bu. Falan gibi böyle bir tanım. Üç aşağı beş yukarı. Seçimlerle ilgisi yoktur değil mi bunun? Yoktur. Tamam. iyi. Ne alakası var? Yani e, kamu işçi alımı ile ilgili bir sıkıntı yok bence alınsın ama hani zamanlaması neden şimdi <gülüyor> dedirten şeylerden biri... E, yani 40 bin öğretmen bulmak bence daha kolay zaten. 20 bin polis bulmaktan derken aklıma geldi bir önceki alımlarda nasıl oldu. Bayağı hızlı işte 3 aylık kurslu falan bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Asıl 7 bin öğretim görevlisi var mı hazır? Ee, onu da merakla ben de düşündüm doğrusu. Yani polis 20 bini polis olan alacakları adaylardan da çok büyük... Yani yüksek öğretim görmüş olması hı hı. gibi önemli şeyler de talep ediliyor. Bu arada Star'ın hesabı ve matematiği benden bir miktar kötü olabilir bu haberi yazan muhabirin. Veya çok yorgun bir halinde yapmış herhalde. Çünkü şöyle yazıyor. Bakan Şimşek 40 bin öğretmen, 20 bin polis, 7 bin öğretim görevlisi alınacağını söyledi. Toplam rakam 100 bini bulacak diyor. Ben topladığında 67.000'i buluyorum. Evet 67.000 orada bir hata yapmışız. Veya yazmayı. bilmediğimiz onların bildiği bir şey daha olabilir mi? Yani bu kadar yuvarlak hesapta olamazsa herhalde 100.000 olmamış yani. Fakat tekrar şeye dönersek orijinal habere Türkiye odaklı olmaktan çıkarıp biraz da dünyada 212 milyon işsizin G20 denen zengin ülkelerin yani uluslararası çalışma örgütünün onun öngörüsüne göre G20 ülkelerindeki dünyanın kalkınmış sayılan ülkeleri arasında canlandırma paketleri sayesinde 21 milyon iş gücü yaratılmış veya kurtarılmış ama küresel işsizliğin halen 212 milyon gibi kabul edilemez düzeyde olduğu belirtiliyormuş. Bu çok tabi... Yani önlemler sayesinde 21 milyon iş gücü kurtarıldı veya yaratıldı diyorsa da 212 milyon kişinin sadece G20 ülkeleri içinde, 20 ülkede yani bu kadar e, sizin bulunması çok ciddi bir sosyal patlamalara da yol açabilir diyordu. Peki bütün bu gerginliğin, yumruklaşmaların, korkunç, bir kısmının mesela bazı yazarların demokrasiye karşı atılmış yumruklar diye nitelediği olayların da bu işsizlikle de biraz ilgisi olabilir mi acaba e, büyük ihtimalle bağlantısı var yani hani e, resmi ideoloji işte propaganda vesaire bunların hepsini yanına koyabiliriz ama temelde herhalde e, en büyük ortak öze, özellik bu tip saldırılarda bu işsizlik ve e, ileriye dair hiçbir umudun görünmüyor olması. Evet. Yani Hasan Ersel'le yaptığımız bütün programlarda ısrarla vurguladığı şey Ersel'in de budur. Zaten çok büyük bir sosyal sorun yaratıyor. sosyopsikolojik bir sorun yarattığını da biliyoruz sizin Toplumun dokusunu bozan bir şey yani. Ve 34 milyon artışla 2009'da 212 milyona çıkmış. Bunun da rekor bir düzey olduğu belirtiliyor. Ee, yani bunların hepsi aslında bir yandan da neden oluyor ve nasıl oluyor ya da bakmak gerekiyor. Çünkü hani çözüm olarak da şu söylenmiş. Beni daha çok rahatsız eden bu. Bunun için hala yeni iş alanlarının yaratılmasına ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. E, bu böyle çözebilecekleri bir şey mi hakikaten? Yeni iş sahaları açacaklar. E, kime satacaklar? Bu sefer e, fiyatlar gündemde hani benim kıt kanaat iktisat bilgim bile bu işin böyle bir çözümü olmadığını söylüyor. Acaba çok fazla kar ediyor ve bu karı bölüşmekle ilgili sıkıntı yaşıyor ve ee, çalıştırdıklarını 5 işe 25 saat koşuyor oldukları için olabilir mi? Yeni iş yerine? yerine. Yani mesela niye artık e, mesai dediğimiz yasal şey ki ne kadar uyuluyor ayrı bir konu ama 6 e, saate düşmüyor ya da niye daha fazla insana bu şekilde para sağlanmıyor? Bunların hepsi soru. Ama bunların da cevabını bir miktar e, Türkiye'deki bu 100 bin ila 67 bin memur alımı e, işinde bulmak kolay. E, çünkü o da bir toplantı. E, ve o toplantıda da işte konuşulanlar gayet gayet perspektifin ne yönde olduğunu net olarak söylüyor. Ee, mesela temel sorun niye işsizmiş insanlar biliyor musun? Kıdem tazminatı yüzünden. Çünkü çalışanlar kıdem tazminatı istiyor. İnsanlar da o zaman patronlar almıyorlar işçi. Çünkü sonra kıdem, kıdem tazminatı vermek zorunda kalacaklarmış. E, kıdem tazminatını kaldırmaya çalışıyorlar yani. Özetle e, çalışmayanlara kaynak, iş, işi olmayanlara kaynak bulabilmek için... İşi olanların daha az para kazanmasını, daha az hak sahibi olmasını ve oradan çıkacak olan parayla buraya istihdam sağlanmasını düşünüyorlar ki bu e, herhalde nazikçe ahlaksız diyebileceğimiz bir durum. E, böyle yani çok diyecek bir şey yok. Çalışan sayısı 175 bine yükselmiş, bankacılık istihdam rekoru kırmış mesela. Ayrıca Goldman Sachs'te de %90'lık bir karda artış vermiş. Hem bir yandan da müthiş bir suçlama barajı Hı -hı. altında yani baraj atışı, Hı -hı. ateşi altında diyeyim. Milyonlarca dolarlık bonuslar, ikramiyeler de veriyor. Halbuki yani regülasyonla ilgili bir reform yapılması kavgası var orada. Ve Goldman Sachs bu krizde çok önemli rol oynamış olabileceğine dair... ...hile yapmış olduğuna dair de haberler var. Fakat yani dürüst davranmadığına ilişkin müşterileriyle ilgili... ...bir de başka bir haber okudum mesela. Şimdi bu morgıcılar müthiş yükseliyor ya... ...morgıcılar diyorum şöyle, hı hı. hacizler, evet. el koymalar evlere falan. Onların kaynaklarından... Önemli birinin de şey olduğu tespit edilmiş. Şimdi işten çıkarılıyorlar. Büyük ölçüde şirketler verecek işimiz kalmadı. Size verecek para yok diyorlar. İşten çıkarılan insanlar da tabii e, morgıcla bağlantılandırılmışlar. Ve, fakat ödeyemiyorlar. Sözleşme geri evlerinin taksitlerini o zaman el, evleri de elden gidiyor. Böyle bir kısır döngü de var. Yani bir bazı insanlar mesela uçaklarını artık vergi dairesinin bulunduğu binalara filan çarptırmaya başladılar Amerika'da. Durum çok ciddi. Burada da yumruk atılıyor herhalde işte diye düşünmek mümkün. Fakat soruşturma başlatıldı çeşitli ülkelerde Goldman Sachs üzerine. Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Büyük karlar elde ediyorlar. Bir de şeyden bahsetmeliyiz. Pazartesi günü şey başladı... Bugün üçüncü günü e, toplandı. en kirleten ülkeler küresel iklim değişikliği konusunda e, belli e, büyük ekonomilerin forumu enerji ve iklim konusunda başladı Washington'da kapalı kapılar ardında yani ediyor bu. Yani bütün kapılar ardında mı olmasını bekliyorsunuz? E bizi de ilgilendiriyor tabi gezegenin diğer e, e, kısmı çok önemli. Yani dünyanın Öyle. en çok para dönem ve en çok insanın çalıştı. Hani bırakalım gezegeni falan e, aslında hepimizin doğrudan evine birer fatura oluyor. Şirketler bunlar değil mi? Evet. Şirketlerin bulunduğu ülkeler. Tabi yani. Şirketler toplantısı değil bu. Yani. Ama belli başta ekonomilerin toplantısı. Kopenhag zirvesi. ...hiçbir bağlayıcı anlaşmaya varamadan dağıldı biliyorsunuz... ...onu takip etmeye çalıştık. Şimdi e, fakat top, kapalı kapılar ardından bir ara çıkan Todd Stern... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi... ...iklim görüşmecisi diyorlar ona. Açıklamış ki gelecek önümüzdeki Birleşmiş Milletler... ...iklim de, e, zirvesinde bile Meksika'da aralıkta yapılacak gene bağlayıcı bir anlaşma çıkaramayabiliriz demiş. Ne, Nasıl yorumladın bunu? Çok uğraşıyoruz ama yapamayacağız galiba demiş. Yani hala legal bir anlaşma yapmak için hukuki bir anlaşma yapmak için kuvvetli bir destek var ama da bileceğinin de farkında olmalı insanlar demişler. Öte yandan da bu kapalı kapılar ardındaki toplantıdan başka çok değişik bir açık kapılar kapıları tamamen açık olan bir iklim zirvesi daha var. Bolivya'nın Tikipaya. Yani Koçabamba'nın hemen dışında Tikipaya şehrinde başladı dünya halkları zirvesi iklim değişikliği ve e, Paçamama'nın yani tabiat ananın hakları. Bolivya Başkanı Evo Morales de bir konuşma yapacaktı. Tam takip edemedim ama bir stadyumda Demokrasi Now dergisi de e şey radyosu da takip ediyor durumu televizyonu bir kızıl deli kadın la konuşmuş Peregrina Kustevisa ile 2070'e kadar böyle giderse 2070'te hepimiz öleceğiz demiş ve şey diyor balıkların da yüzleri değişti. İnsan yüzlü balıklar olmaya başladı. İnsanlar sadece artık para peşinde koşulması savunuluyor. Eski saygıyı kaybettik diyor. Paçamama'ya unuttuk onu. suya saygıyı da kaybettik diyor. Eskiden böyle lamalar kurban kesilerek büyük ritüellerle yapılırdı, törenlerle. Şimdi yok böyle bir şey diyor. Her şey atık, hastalıklar yayılıyor ve bunu, bunu durdurmak zorundayız diyor. Bütün dünyaya söylemek istediğim şey bu. Bir anlaşmaya varalım, güçlü olalım hep birlikte, çok güçlü olalım hayaya diye bitirmiş. Kızıl Kızılderil'e bir örgütlü kadın. Hı hı. böyle. Ne demek olduğunu bilmiyorum o çığlığın. Ama ilginç bir durum var. Bu arada Arjantin'de de, ilginç bir haber var. Onu da verelim Associated Press'ten. Şu şey tartışılıyor diye sürekli olarak anayasa değişikliklerinde geçici 15. madde yargılanabilir mi yargılanamaz mı? Evet. Darbeciler. Zaten e, zaman aşımına uğradı mı uğramadı mı falan diye bir tartışma. Arjantin'de uğramamış. Burası Arjantin. Burası Türkiye. Evet Arjantin'de askeri diktatörlük döneminin son lideri Reynaldo Bignone İnsan haklarını ihlalden suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ta 78'de oluyor. 76-78 yılları arasında Campo Mayo askeri üssünün ikinci komutanıymış. İşkence, soygun, meskene tecavüz ve yasa dışı tutuklama gibi 56 olayda sorumluluğu bulunduğuna karar vermiş mahkeme. Campo Mayor üssü en büyük işkence merkezi olarak tanınıyormuş. Bugün 82 yaşında kendisi. Hı hı. Ama zaman aşımı olmamış. 1982-83 yıllarında askeri yönetimin başında bulunuyordu. Bu da Associated Press haberi. Buenos Aires'te Kasım, 2009 Kasım'ında geçen yıl sonunda başlayan mahkeme sürecinde ayrıca generallerden Omar R Riveros ve Fernando Ferplatsen de benzer suçlardan yargılanıyormuş. Evet 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve bu 2000 kaçtaydı? 2003 yılında iptal edilmişti bu af yasası. Af. Tabii onlar da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi 12 Eylül döneminde cuntanın çıkartmış olduğu gibi bağışıklık dokunulmazlık veren ...bir yasa... Hı hı. E, ...yargılanamazlık çıkarmışlardı... ...ama bu 2003'te iptal edilmişti... ...kirli savaş diye adlandırılan bir... ...dönem... ...korkunç bir diktatörlük dönemi... ...11 bini aşkın kişi resmen... ...açıklanmış öldüğü... ...veya kayboldu ...ama insan hakları grupları... ...uluslararası insan hakları grupları... ...bu rakamın 30 bin civarında olduğu... ...30 bin kişinin öldüğünü söylüyorlar... ...işte bütün bu işkencelerden... ...şimdi adam... 82 yaşında 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Demek ki olabiliyor. Evet. Bir ara verelim. Ve sonradan da devam edelim. Açık kaste. Radio Michael Franti. Michael Franti. Let us International is flying. Robbie we'll on the know, track, we drums and bass. and bass, we're getting wild, if I'm checking just the last word, I don't understand the whole reason why, you're telling us all that we need to unify, rally round the flag and beat the drums of war, sing the same old songs, we heard them all before, you're telling me it's unpatriotic, but I call it when I see it, when I see it, it's idiotic, the tears of one mother, other of murdering their fathers but don't bother to show it on cnn brothers and sisters don't believe them that it's a war against evil it's really just revenge engaged on the poorest by the same rich men fight terrorists wherever they be found but why you not bombing to mcvay's hometown you can see what you want propaganda television but all bombing is terrorism Chase down skies, many people died, no one even really knows why, they sold lies in the vision of fear, we yelled and cried, no one listened for years, we're like, who put us here, and who's responsible, well, there's no debating, cause if they ask me, I'll say it's big corporations, world trade organization, tried not action, international sanctions, Satan, seems like it'll be an endless price tag of what's tremendous, and most disturbing, neither death told us so horrendous, so I send this to those that say they defend us, send us into harm's way, we should all make a remembrance. Bombe the world, dünyayı bombardman edin, bombalayın. Michael Franti ve Spearhead grubu birlikte seslendirdiler. Michael Franti, Amerikalı, Amerikan vatandaşı ama aslında Afrikalı. Kökenleri de var, kısılderili kökenleri de var. İrlanda, Fransız ve Alman. Yani tam anlamıyla bir dünya vatandaşı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi şair, müzisyen, besteci. Ve aynı zamanda da çeşitli türlerle, müzik türleriyle birlikte bir karışım yapıyor. Çok tutulan biri hip hop'ta var. Funk, reggae, jazz, folk ve rock türlerinde her türde kalem oynatan, daha doğrusu yeteneklerini konuşturan birisi. Aynı zamanda da çok önemli bir barış ve sosyal adalet aktivisti olduğunu da Söyleyelim ona da bir e, bu şekilde günaydın demiş olduk doğum gününde 1966'da bugün doğmuştu kendisi günaydın Michael dedik. Evet 8.40 Dün... saat efendim. Yok dünya haberleriyle mi devam edeceğiz diyecektim. Hı. Ne var? Yani bir de işte Filistin'den iki tane haber vardı daha doğrusu biri İsrail'den biri Filistin'den ama ikisini birbirine bağlamak galiba mümkün. Yine e, ayıramadık maalesef. E, biri İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'tan geliyor. Artık gittikçe herhalde köşeye daralmaya başladı İsrail için demek e, çok yanlış olmayacak bir durumda. E, Savunma Bakanı der ki dünya İsrail'in bir başka halkı on yıllarca daha yönetmesini istemiyor. Hoşlansanız da hoşlanmasanız da Filistinlere kendilerini yönetme izni vermekten başka çıkar bir yol yok demiş. E, politikalar tam aksini gösteriyor İsrail'de gittikçe e, işgal e, sertleşiyor hem de bu kadar senenin üzerine ve hatta ilhak da hızlı bir şekilde devam ediyor demek mümkün e, ama bir yandan da dünyada artık iyicene e, özellikle Amerika'da sağ lobiler açısından e, başka bir tartışma yürüyor ki bu, bu tartışma sanırım İsrail düzden etkiliyor diyebiliriz. E, İsrail'in gerçekten gerekli stratejik bir ortak mı yoksa sırtta yük mü olduğuna dair e, neo o konular? tartışmaya başladılar. Bu tartışmalardan bir iki tane de hani makale gözüme çarpmıştı. E, bunun galiba bir sonucu diye bakmak mümkün mü acaba Bize, yoksa çok, birden böyle oldu? E, birden mi bilmiyorum ama yani büyük bir harekette başladı bu İsrail e, pardon Güney Afrika'da bir zamanlar apartheid denilen ırk ayrımcısı, korkunç ırkçı rejime karşı dünyada uygulanan uzun yıllar sürdükten sonra da başarılı olduğu, birdenbire sonuç verdiği görülen bir şey. Bu da boykotlar, ambargolar ve yatırımlardan arındırma durumu. Yani oralara yatırım yapmama. Dünyada böyle bir Birleşmiş Milletler Öncülüğü'nde bir şey yapılmıştı. Şimdi aynı şey. Özellikle de Goldstone raporu diye adlandırılan savaş ve insanlar karşı suçlar işlediğine de Gazze saldırısıyla beraber çok saygın hukukçu Richard Goldstone'un, Güney Afrikalı hukukçu Goldstone'un raporu Richard Falk'ın da aynı zamanda oraya gidip Birleşmiş Milletler adına da bir rapor sunmuştur Richard da. Bütün bunlar tabi dünyada Naomi Klein'in de pek çok yazısına rastladık. Bu konuda Falk da yazdı. Geçenlerde hatta sizinle paylaştık dinleyicilerle. Yani bu işte boykot divestment dedikleri yatırımların oraya yapılmaması. Yani ticari yönden aslında engellemek ve yaptırımlar. BDS dedikleri bir üçlü kombinasyonunda da sıkıştırmaya başladı. Artık bu tamamen yani 40 yılı aşkın bir hukuksuzluk durumuna dünyadan giderek yükselen bir isyan ve itiraz sonucu da olmuş olabilir. Bilemeyiz ama ne olacağı konusunda hiç. Aniden birdenbire çökebilir. Çünkü şeyin meşru meşru savaş kavramını kullanıyor ona. Meşruiyet savaşı kavramını kullanıyor. Richard Falk çevresini de tamamlayabilirsek yakında açık radyo sitesinde de koyma imkanımız olacak evet böyle bir durumda var ilginç yani Ehud Barak'ın böyle bir çıkış yapması heleki olarak e, tabi bunların hepsi bir yandan hakikaten e, gittikçe zorlaşan daralan siyasi alanıyla da ilgili İsrail'in e, bir diğer haberse Filistin'den e, geliyor Gazze'den Gerçekten akla zarar diyebileceğim haberlerden biri Hamas Gazze'de bir milyon ağrı kesici imha kararı aldı ve imha da etti. Neden derseniz... Ağrılarla mı yaşamak istiyorum? Evet aynen öyle. İnsanların gevşemesine yol açtığı için ağrı kesici hapları yaktırdı. Hamas Sağlık Bakanı Besim Naim açıklamış. Gazze Mısır sınırındaki tünellerde kaçakçılık yapanların getirdiği ilaçlara el konduğunu söylemiş. Ve e, pek çok kişinin asla reçeteyle satılması gereken bu ilaçlara bağımlı olduğunu belirtmiş. Hafif derecede uyuşturucu etkisi bulunduğunu belirtmiş bu ilaçların. Ve e, Gazze'nin en büyük hastanesinin çöp fırınında ilaçlar yakılmış. E, yani bu totaliter e, zekaların gerçekten harika sonuçları diyebileceğimiz bir şey. Hiçbir şey bulamadığınız ve bir ağrı kesici için büyük ihtimalle... Epeyce beklemeniz, eğer tabii şanslıysanız sadece beklemeniz ve tabii şanslıysanız sadece ağrı kesici ihtiyacınız vardır. E, bir bölgede ilaçlar yakalanıp işte çöplerde yakılabiliyor falan filan. Evet e, bu, bu da ilişkali bir çatlaklığı diye bakılabilir mi? Yoksa e, sadece buna bağlamak yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama gerçekten tatsız bir haber. Evet tatsız bir haber. Bir şeye de geçebiliriz. 24 Nisan 3 gün sonra yapılacak büyük bir şey var sessiz sakin bu acı bizim acımız bu yaz hepimizin diye bir şey var 24 Nisan'da 2010'da yani bu 3 gün sonra Taksim meydanında tramvay durağında bir sessiz duruş var yürüyüş bile değil değil evet. mi buna siyahlarla. Katılacaklar 1915'te nüfusumuz henüz 13 milyonken Bu topraklarda 1,5-2 milyon Ermeni yaşıyordu Trakya'da, Ege'de, Adana'da, Malatya'da, Van'da, Kars'ta Samatya'da, Şişli'de, Adalarda, Galata'da Mahalle bakkalımız, terzimiz, kuyumcumuz, marangozumuz, kunduracımız Yan tarladaki rençberimiz, değirmencimiz Sınıf arkadaşımız, öğretmenimiz, subayımız Emir erimiz, milletvekilimiz, tarihçimiz, bestekarımız, arkadaşlarımızdılar. Kapı komşularımız, dert ortaklarımızdılar. Trakya'da, Ege'de, Adana'da, Malatya'da, Van'da, Kars'ta. Samatya'da, Şişli'de, Adalarda, Galata'da. 24 Nisan 1915'te gönderilmeye başlandılar. Onları kaybettik. Artık yoklar. Çok büyük çoğunluğu aramızda yok. Mezarları bile yok. Büyük felaketin vicdanlarımıza yüklediği büyük acıysa olanca ağırlığıyla var. 95 yıldır büyüyor. Bu büyük acıyı yüreğinde hisseden bütün Türkiyelileri, 1915 kurbanlarının anısı önünde saygıyla eğilmeye çağırıyoruz. Siyahlar içinde, sessizce, ruhlarına yakacağımız mumlarla, Çiçeklerle. Çünkü bu acı bizim acımız. Bu yaz hepimizin diyor. 24 Nisan'da 19'da Taksim Meydanı'nda tramvay durağında bu konuda çağrıcılardan Ahmet İnsel ve Vivet Kanettin'in sözlerine de birazcık kulak verelim. Amacımız bizim soykırım mıydı değil miydi tartışmasına saplanıp kalmadan yaşanan olayların nasıl adlandırırsa adlandırırsın insanlık namına o zamanın tabiriyle konuşayım. İnsanlık namına bir cinayet olduğunu kabul etmektir. Bunu benimseyenler ve bunu eleştirenler olacaktır. Bu da doğal. Türkiye toplumunda bu konu hakikaten halen tabu niteliğinde bir, bir konu. Ben bunun tamamen bireysel bir vicdan sorunu olduğu kanaatindeyim. Türkiye'de böyle bir geçmişine bakan geleceğini kurmak isteyen, etrafıyla barış yapmak isteyen, giden ruhlarla da barışmak isteyen kişiler olduğunu e, duyurmak, duyurma fikri, arzusu e, korkumuzdan daha ağır basacaktır. Buna eminim. Evet, Ahmet İnsel ve Vivet Kanetti Uluç bu 24 Nisan Taksim Meydanı'nda akşam akşam üzere 7'de Yapılacak bu duruşa çağrıcılardandılar. Neden yapıldığını da amaçlarının ne olduğunu nasıl bir duruş olduğunu da kısaca naklettiler. Yani TV'den naklettik. Evet devam edelim. Ee, meclis açısından Türkiye'den haber verilecekse herhalde bugün meclisten e, verilmesi gerekiyor. Dünden beri işte uzadıkça uzayan e, sonsuz... ...anayasa değişikliği, paketi... E, ...oylamaları ve tartışmaları... ...var. E, bilmiyorum seyretme şansınız oldu mu ama... ...seyretme şansınız olduysa... E, ...yaklaşık herhalde bir saatini seyrettiyseniz... ...hepsini seyretmiş sayılıyorsunuz. Öyle bir kural konulmuş... ...DBM TV'de. E, yani 5 saat, saat arayla baktığında da... ...3 aşağı 5 yukarı aynı tartışmayı... ...başka suratların yaptığını... ...görüyor olmak gibi bir korku filmimizi... ...hissi de var. E, yani bu aslında... Anayasa paketinden yana ya da karşı fark etmiyor. Anayasa paketi hariç ve niye bu paket olduğunu bir türlü hala anlayamadığımız durumuna dair cevap iktidar tarafından yok. Karşı tarafınsa niye karşı çıktığına dair net bir tavır görebilmek mümkün değil. Böyle garip bir hal. Yani aynen devam ediyor. Çünkü CHP'den konuşanlar vardı ve MHP'den konuşanlar var. dün gördüğüm kadarıyla. Benim görebildiğim saatlerde en azından. E, alakasız gidiyordu mevzu yani anayasa paketinin e, insan hakları ile ilgili kısmı ve çocukların e, bu terörle mücadele mağduru çocukların durumuyla ilgili köşeden dokunan konuşmalar e, yapılmaktaydı e, ben AKP öncesi sosyalist bir iktidar olduğuna ikna oldum konuşmaların sonunda çünkü e, neden hak ve özgürlüklerin bu kadar dar olduğu vesaire ile ilgili ve de, devam eden bir tartışma yapılıyordu işte 1 Mayıs alanının açılması yetmez. Önemli olan neo e, liberal politikalara karşı koymaktır gibi çok doğru şeyler bence söyleniyordu ama yani ne alakası var? Oralarını anlayabilmek zordu. E, yani karşılıklı bir demagoji e, gidiyor şu anda görebildiğim kadarıyla. Zaten sonucun ne olacağı da üç aşağı beş yukarı netleşmiş durumda. Vakit kaybetmeye değmez gibi geliyor bana işte 333. ...ile e, bu paket böyle geçecek ve referanduma gidecekmiş gibi görünüyor. Eğer büyük bir sürpriz ya da bir darbe olmazsa. Şimdi yani Radikal Gazetesi'nde AK Parti bıçak sırtında diye bir manşet var mesela. Anayasa pak paketi ilk oylamada sadece üç oy farkla geçti diyor. Üç oy farkla geçti deyince biraz da e, yanıltıcı olabilir çünkü aslında... E, Arada üç oy farkı yok fakat gerek, geçmesi için gerekli olan sayıya, sayıyı üç oy aşarak geçiyor. Yoksa e, muhalefetin oyları zaten o kadar yüksek değil. Hatta iktidar partisinin oylarıyla yani 535 oyu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet ve bağımsızlardan umulan destek gelmedi diyor. Star gazetesi de 12 Eylül böyle destek görmedi şeklinde verilmiş. Muhalefet 12 Eylül anayasasını değiştiren paketi engellemek için her fırsatı değerlendirerek inanılmaz taktikler uyguluyor demiş. Tartışmalar uzatılıyor vesaire yani hani e, madderin gündeme gelmesi epey bir yavaşlıyor anladığım kadarıyla bundan bahsediyorlar ama. Cumhuriyet Halk Partisi ve BDP Barış ve Demokrasi Partisi oylamayı protesto edip kuliste beklerken Milliyetçi Hareket Partisi de giriyor genel kurul salonuna ama blok halinde red oyu veriyor diye bir hakikaten Ya burada hani tuhaf diye herhalde diyeceğimiz herhalde bir şey. sıkıntı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani öncelikle e, AKP'nin ...daha fazla çabalayıp, daha fazla, daha e, yumuşak bir ortam oluşturmak gibi bir zorunluluğu vardı herhalde iktidar partisi olduğuna göre. E, ama hani en nihayetinde ne yapılabilirdi? Bütün bu toplumsal yarılmadan bahsediyorsak, saflaşmadan, kutuplaşmadan vesaire bahsediyorsak... ...bir yandan da e, hangi adım atılırsa atsın pek de e, mümkün müydü, bu, onu da bilmiyorum. Ama e, durum böyle saçma sapan bir süre daha devam edecek demek herhalde evet. çok kâhin olmayı gerektirmiyor... Ee, böyle, böyleyken böyle. Teklifin 5. maddesinde kabul edilmiş durumda maddeyle anayasanın sendika kurma hakkı başlıklı 51. maddesinde değişiklik yapılmış. Böylece bir kişi aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilecek. Bunun yolu açılıyor. Sık tartışmalarda yaşanmış ama ne, e, bu tartışmaların neye ilişkin olduğunu senin de söylediğin gibi çok kolay değil kavrama. Yani şöyle şeyler konuşuldu mesela. E, işte siz sarı sendikacılarla iş yaptığınız için işte toplu e, gref hakkı tanınmıyor vesaire diye böyle bir suçlama geldi. Benim yine izlediğim bölümde TBMM TV'nin işte e, hükümetten birileri çıkıp. Siz kime sarı sendikacı diyorsunuz falan işte bildiğimiz üç aşağı evet, beş yukarı yani konuyla bu... doğrudan bağlantısı olduğunu söyleyemeyeceğimiz e, ajitatif tartışmalar vardı. BDP İstanbul Milletvekili Sabahattin Cel'de bu ülkede çocuklar bebekler öldürülüyorsa ciddi sorun var demektir. Molotov kokteyl attı diye bir çocuğu cezalandırırsanız deyince AKP'li bazı milletvekilleri tepki göstermiş. Tuncel bu ülkede bir savaş var deyince Birleşimi Yöneten Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin de müdahale etmiş. Yok muymuş? Evet. Yani barış Böyle dediğimiz denemez. nasıl olacak o zaman? Yani, anladım. Savaş yok ama barışı bekliyoruz. Yani Meclis Başkanı Şahin şey, lütfen sözlerinizi tasih edin, düzeltin. Bu yanlış anlamalara mahal verebilir. Belki sürcü lisan ettiniz demiş. Bu konuda sizin tarafsız olmanızı öneririm diyor Tuncel de. ...ben tarafsızım, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana tarafım... ...bu ülkeyi yolda bulmadık demiş Mehmet Ali Şahin de. E, Tuncel yolda mı bulmuş? E, o öyle diyor. Yani bu, bu ülkede bir çatışma var. Bu asli sahip olma hali ne, nereden kaynaklanıyor? Hani daha bir mal sahibi, daha bir kiracı hissi falan. Yani çünkü otomatik olarak böyle bir şeyler olabiliyor. Birileri yolda bulmuyor, tekiler nedense yolda saça saça gezmeyi seviyor falan. Böyle bir garip bir hal... Ee, ...tam demin bahsettiğim şeye benziyor bu yani. Ne konuşuyorlar, neyden bahsediliyor ve e, hangi noktadan hangi tavır alıyorlar bu yok. Sürekli olarak bir e, demagojik tartışma ortamı ki e, bu daha da kötüsü bence... ...toplumsal yapının içine de ağır bir şekilde hani medyanın yaygınlaşmasıyla nüfuz etti. Yani artık sokaklarda da e, bu zeki tartışmaları bol bol duymak mümkün. E, alanlarda da hiç... E, Ana akım siyasetin dışındaki siyaset alanlarında da yani işte güzel söz söylemek ve münazara her şeyin önüne geçmiş durumda gibi geliyor bana bu açılarla. Buna tam katılmayabilirim çünkü. Hakikaten umarım haksızım. Münazaran ötesinde biraz da yumruklaşma hatta saldırı saldır yani saldırı. Münazaran doğal bir sonucu değil mi bu? Yani münazara edilmeyecek aslında e, politik olarak taraf olunabilecek konularda münazara ederseniz uzun süre e, delilerin de çoğalma ihtimali evet. artıyor gibi geliyor bana. Yani belki ona da tekrar saat 9.30'dan sonra gelebiliriz. Hakikaten mesela Milliyet Gazetesi de şey yapmış, bir yumruklar konuşuyor başlığını atmış. Ahmet Türk'ün ve Enerji Bakanı'nın arkasından dün futbolcu Arda takım arkadaşı Caner'e Galatasaray'da antrenmanda Çankırı'da bir iş adamının belediye başkanına Diyarbakır'da da bir vatandaşın Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanına saldırdıkları var. Yani yumurtalar ve şeyler var. Ya bunlardan bazıları tabii bir anahtar kelime üzerinden giden oyunlarmış gibi de geliyor bana. Hani demin bahsettiğimiz gibi eğer bir volkan haberi yapacaksa medya daha büyüğünün patlayacağına dair de söyleyen biri varsa bu haberi öne çıkartır. Gibi bir mantık yani şimdi anlamadım ben futbolcuların birbirini yumruklaması ile bağlam herhalde bir tek şiddet kullanılıyor olması. Şey mi anlatmaya çalışıyorlar toplumsal şiddet yüksek evet. mi yoksa yani çünkü burada politik bir tartışmadan ve bu tartışmanın yumruklarla çözülmeye çalışılmasından ve üstüne üstlük belki de bunun başka bağlantıları da olabileceğinden bahsederken Galatasaray idmanında yumruğu da aynı kategoriye koyduğumuz zaman anlam biraz sanki havalarda böyle bulut, lav ve kükürt kokusu evet. yaratıyor. Doğru. Yani genel bir işte hem politik bakımdan, toleransızlıktan ciddi bir demokratik kültür eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Hem de işsizlik gibi çok ciddi temelleri olan maddi temelleri. Bu üç yumrukta yumruk, e, yumruk yenen de yumruk atan da iş sahibi. Hayır ama e, ortamın yarattığı <gülüyor> bir psiko yani psikososyolojik bir olay belki söz konusu. Çünkü diğer olabilir. iki olay da işsizlikten bahsetmek mesela mümkündü. Biri çay ocağında çalışıyordu. Ahmet Türk yumruk atan. E, diğer e, yumruk atansa Zaten anladığım kadarıyla bu ara pek çalışmıyordu Şimşek. Eski okulu falan diye geçiyor. Anladığım bu dönem çalışmamaktaydı gibi algıladım ben. Tam bilmiyorum ama yani ben zaten agresifim kendimi kaybettim demiş o da. Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yumruk atan beden öğretmeni. Hayır halihazırda beden sırta, öğretmeni. Sırta da pişmanım demiş ayrıca. Kendimi kaybettim ne yaptığımı bilemiyorum demiş. Şehidin annesinin törende bayılmasından çok etkilendiğini falan söylemiş. Bu arada bir de e, bu başkanlık sistemi tartışması nereden çıktı? <gülüyor> Onu fark ettim mi? Yani dün e, benim görebildiğim kadarıyla internet sitelerinin, televizyonların e, ciddi bir kısmını başkanlık sistemine geçilir mi, geçilmez mi, geçilirse iyi midir, kötü müdür gibi. E i̇şte Başbakan'ın e, öyle bir önerisi oldu ya. Bu 2011'den mi? sonra konuşalım Hı -hı. dedi bunu. Evet öyle bir niyeti olduğu anlaşılıyor Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ben vallahi pek şüpheliyim ya böyle bir niyet var mı diye. Çünkü anayasa paketi bu kadar yoğun tartışılırken ortaya daha iri ve daha renkli paket atmak daha tartışmaları bölmek açısından da faydalı gibi geldi bana. Ama tamamen şansa da olabilir tabii bu. Yani çünkü zaten hani bir yandan bütün anayasa değişiklikleri şu anda parlamenter sistemin gereği vesaire diye devam eden bir tonda savunuluyor AKP tarafından. Bir yandan da başkanlık sistemi sanki ilginç gibi. Bu arada e, Ladik'teki iki polisin e, öldürülmesiyle ilgili ortaya ilginç bilgiler çıktı. E, e, büyük bir ihmal olduğu. Bir de genel kurmay emriyle mini güvenlik derslerine giren askerlerin 40'tan fazla ilinde Türkiye'nin bir sürü insanı, e, öğretmen, öğrenci ve okulları fişledikleri ortaya çıkmış ki e, bu da önemli bir haber. Bunları belki 930 buçuk on arasına bırakabiliriz. Bir de şeyden bahsetmemiz defayda var. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliğinden alınmıştı Mustafa Balbay. Gazetenin iki yazarı yazılarına son vermiş. Balbay'ın kendisi de protesto etmişti bunu zaten. İlk cezamı. Meslekî müebbetimi makam olarak ilk cezamı aldım. Artık Cumhuriyet Gazetesinden Ankara temsilcisi değilim demişti. Cumhuriyet Gazetesi bu haberi Balbay ile ilgili haberi bu sözleri vermeden vermişti. Filan bundan da bahsedebiliriz. Bir ara yı ama açık gazete. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.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 şimdi o müzakerenin ciddiyetinden de kuşkuluyorum ben yani. Demek arkada başka birisi var. Kim o? o Ankara tabii ki yani. Böyle bir tuhaf durum var yani orada. Böyle bir Türkiye'nin 1900 işte kaçta kuruldu? Kurduruldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 82 mi? 83. 83 Bilmiyorum. tabii tabii. Bir ifade vardır yani Turgut Özal'a son dakikada atılmış amiyane tabiriyle korkunç bir goldür yani KKTC aslında. Seçimden hemen sonra yani o ara dönemde aslında böylesine önemli bir karar alması katiyen teamüllerde olmayan bir geçiş dönemi hükümeti, ulus hükümeti zamanında kuruldu, kurduruldu. Ve rahmetli Özal da bunu kucağında bulmuştu. Ömer hatırlarsınız. Evet, evet evet. Hani hatırlamaz.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 seçimi kaybetti ve şimdi artık Derviş Eroğlu'nun hükümeti var. Bu arada lisan da bilmiyor diyordun. Evet, yani hmm. en azından böyle bir uluslararası teknik müzakereyi götürecek kadar İngilizcesi olmadığını söylüyorlar ben. Adamın İngilizcesini duymadım ama. Evet. Yani herkes biliyor orada yani. da herkes o yani Talat'ın taraftarları <Gülüyor> Mr. Derviş Do you speak English diye böyle bir pankart çıkarmışlardı son günlerde Öyle evet. mi? yani böyle bir durum söz konusu biraz zor tabii İngilizce bilmeden evet yani kim, kim yazıyordu Temel İskit e, tarafta yani bir e, vekiliyle yürütmek isteyeceği ama bunun da görüşmelerin düzeyinin düşmesine neden olacağı söyleniyor diye yazmıştı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 Orada yaşayan insanları Avrupa Birliği vatandaşı haline getirecek resmen. Şimdi hepsi gelmiş durumda tabii. Türkiye'den gelen kolonlar hariç. Ee, ama e, kalıcı bir şekilde adayı e, Avrupa Birliği üyesi yapmak üzere seçilmişti. O rüzgar söndü şimdi. Bitti, durdu. E, düştü. Dolayısıyla e, e, burada bir e, büyük bir hayal kırıklığı var. yani Avrupa Birliği'nin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 Hı -hı. Hristos, e, Hristos Tomos geldi pazar akşamı bu e, ne zaman ayrıldı dün sabah ayrıldı e, Kıbrıs'ın e, başepiskopusu e, onun e, sözleri var e, ilginç o yani oradaki Ortodoks Kilisesinin ağırlığını e, her zaman hesaba katmak lazım hayır oyunu onlar attırdı yani bu ana referandumda 2004'te.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 Benzer bir e, uluslararası konferanstan söz etti. Şimdi yani bu herhalde bu seçimin en önemli sonuçlarından biri tabii yaşayıp göreceğiz ama şu e, artık e, 1974'ten bu yana süren bu e, sonuçsuz ikili müzakereler bitti. Yani e, ya ikili ya işte bir Birleşmiş Milletler'in ara falan bu sistem herhalde çöktü artık öyle anlaşılıyor. Çünkü Kuzey'de seçilen yeni cumhurbaşkanının Ne böyle bir iradesi ne böyle bir çapı var Öyle öyle anlaşılıyor en azından İradeden de kaset hemen şurada parantez açıp Söyleyelim Konfederasyon diyor mesela Derviş Eroğlu Böyle bir laf yok Yani böyle paramet, Birleşmiş Milletler parametrelerinde Böyle bir kavram yok yani İki toplumlu iki bölgeli federasyon var Ki bu Türkiye'nin teziydi yani Türk tarafının teziydi Yıllardır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 Onun derdi mümkün olduğu kadar bu meseleyi işte böyle bir müzake, dostlar alışverişte görsün misali uzatıp dışarıda KKTC'nin tanınması için yani 1970, işte 83'ten beri yapılan ve hiçbir sonuç vermemiş olan çabaların devamını sağlamak. yani böyle bir ham hayal dünyası içerisinde, Yaşayan Türkiye'den de gelecek parayla işte işte öyle idare edecek ee, işte o e, üç kuruşluk turizm artı e, o uyduruk üniversitelerle e, hiçbir yerde e, yani ciddi bir ülkede e, tanınmayan e, e, diplomalar veren üniversitelerle elli bin tane talebe var orada biliyorsun Türkiye'den de değil onların çoğu başka ülkelerden üçüncü ülkelerden. Böyle bir, bir tuhaf bir ekonomiyle işte, e, üretmeden yaşayan bir yer. Bu, bu, onu, ona, onu devam ettirmek Eroğlu'nun anladığım kadarıyla niyeti bu. E şimdi e, bir tarafta böyle bir e, Türk Cumhurbaşkanı var. Diğer tarafta Hristofiyas onun eli de öyle çok rahat değil. Yani içeride e, EDEK ve diko partileri...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 Evet yani bu Aa, bu memnun. seçimlerden sonraki hmm, hmm. sonuç bir yani Kıbrıs her iki tarafıyla Kıbrıs'ın hmm. Yunanistan'ın ve Birleşmiş Milletlerin AB diyor bir de, ee, de AB diyor bir, Birleşmiş Milletler'in e, veto hakkı olan daimi beş üyesinin de katılacağı böylelikle İngiltere ve Amerika'nın da işin içinde olacağı yani Çinliler bir şey yapmaz tabi de. Yani evet. Ruslar da önemli tabii. Onlar da e, şeyin taraftı, tarafında tabii. Yani böyle yani bir, öyle bir Hı -hı. Kıbrıs Uluslararası toplantısı, konferansı mı? Soru tabii tabii. Artık bu, bu dillendiriliyor. Evet, evet. Yani Rum basınında da vardı pazar akşamı. E, aynı şeyler. E, Yunan basınında da vardı. Bizde yani dediğimiz gibi işte başında bizde haber bile olmadı. Evet. E, ama...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 kötü senaryoda öyle diyelim bir e, bütün bu ihtimaliyetleri gö göz önünde bulundurmak lazım tabii. Ha burada kaybeden kim olur? Yani iktisaden Türkiye buradan kaybetmez tabii. Ne olacak? Yani Türkiye'nin hiçbir şey üretmeden yaşayan dünya kadar vilayeti var. Yok mu? Yani işte Orta Anadolu, Karadeniz falan oralarda böyle hiçbir şey olmayan artık tamamen çölleşmiş vilayetler var yani. Eh yani Kıbrıs'ta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 yani iki bu uluslararası konferansla bu kara senaryo arasında bir ara senaryo da var tabii. O da e, bu dönemde anlamlı değil. Çünkü Türkiye artık seçim havasına giriyor. O da şu Erol'unu tutup e, masaya oturtup müzakere etmesini e, e, sağlamak. Yani hükümet bunu yapabilir tabii ama o ne kadar müzakere edebilir tabii. Burada böyle bir sorun var. Artı muhalefet Eroğlu'nun yanında olacağı için yani hükümeti,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 Bu çok zor bu ve bu tartışmanın altında kalabilir yani AK Parti. Çünkü bu, bu sağlıklı bir tartışma değil. Ortaya peki taktik amaçlarla atılmış bir tartışma olabilir mi? <gülüyor> ne anlamı mi? var? Onun da bir anlamı yok ki. Ben de çözemeydim. Yani ne şey... işe yarar ki? Hani ne, ne yani şu anayasa mi? tartışmasını bir miktar daha iki konulu bir tartışmaya çevirmek. Ama Hı. o tartışma olmaz ondan evet. sonra. O, o şey olur yani diktatörlükle mi yönetileceğiz parlamenter sistemi mi güçlendireceğiz? Tartışma Hı -hı. o.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 Evet Açık Radyo 94.9 Avrupa'ya Doğru programından sonra bir ara vereceğiz. Aranın ardından da bir konuğumuz olacak. Özden Dönmez de birlikte olacağız. Marksizm toplantılarının 10.sü yapılıyor. 22 yani yarın öbür gün ve daha öbür gün 22-23-24 Nisan'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere yerleşkesinde Özgürlük için ana başlığı onunla ilgili programın içeriğiyle ne, neden nasıl yapıldığı konusunda konuşmak üzere Özden dönmez de birlikte olacağız açık kaste Evet, Açık Radyo 94.9 aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Saat 9:30 7 dakika geçiyor ve bir konumuz var. Biraz önce de sözü ettiğimiz gibi özden dönmez de birlikteyiz ve Marksizm Toplantılarının 10.sunu konuşacağız. 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak. Günaydın Özden Günaydın. Hoş geldin. Ee, Biz anlattı sana. Bu 10 sene olması da ilginç aslında. 92'den beri aslında evet. yapıyoruz. E, Marksizm e, 2010 aslında 10.sü değil 92'den beri e, sürüyor Marksizm toplantılarımız. Evet. Senede e, bir defa yapıyorduk iki defaya çıkardık senede. iki defa yapıyoruz Marksizm toplantılarını. Zaten siz de pek çok kere katıldınız evet. e, konuşmacı olarak e, bu toplantılara. Evet. Dünyada ve Türkiye'de olan güncel konuları e, oturalım, tartışalım. Önümüzdeki e, günlerde neler yapacağımızı hep beraber tartışalım diye düzenlediğimiz toplantılar, toplantılar. Evet, şimdi bu senenin ana konusu özgürlük için öyle görünüyor. Evet, e, aslında e, şöyle bir durum var. Tabii özgürlük için e, Marksizm Deyince bir sürü şey yani anayasa tartışması var, darbe tartışmaları var, e, demokrasi tartışmaları var Türkiye'de. Bütün bunlara cevap verebilecek, cevaplar arayacak. Toplantılar düzenliyoruz, e, konuşmalar düzenliyoruz bu Marksizm'de de. E, Kürt sorununda e, işte Kürt açılımı var. Bunda neler yapabileceğimizi konuşmak istiyoruz. Tek işçileri var, tek işçilerinden konuşmacımız var bu Marksizm'de. Derdimiz e, cevaplar bulmak sorularımıza, hep beraber cevaplar bulmak. Aslında e, anladığım kadarıyla program yıl içindeki genel tartışmalar ve tartışmalar çevresine dönen e, daha geniş tartışmaların bir toplamını yaratmaya çalışmış gibi görünüyor. E, mesela benim dikkatimi çeken şeylerden biri Yunanistan kriz ve için dersleri e, toplantısı. Yunanistan'dan galiba katılacaklar var, oradaki krizin etkileri ve... E, ...ardından da işte grevler vesaireyle birlikte... ...olan biten anlatılacak herhalde. Evet. E, Oradan bu, biraz bilgi alabiliriz. Bu sene e, Yunanistan'dan bir de Almanya'dan... ...bir konuşmacımız var. E, Yunanistan'daki... ...işte e, Avine'nin de söylediği gibi... ...krizin etkileri neler oldu... ...hatta gelemiyordu e, Yorga buraya... ...grevden dolayı. E, dün... ...iki gün önce gelemeyeceğini... ...dün tekrar gelebileceğini öğrendik. Volkan patlamasından dolayı da... E, Almanya'dan gelecek olan gelemiyordu. Böyle bir sürü aksiliğin sonunda en sonunda da hepsi düzeldi ee, ve gelebiliyorlar. Yani Yunanistan'daki karışıklığın ve krizin etkilerini oradaki mücadelenin içinde olan e, birisi Yorgo'da bunları anlatacak. Yunanistan e, kriz ve direnişin dersleri toplantısında. Evet e, şimdi ilk gün... E... Kemalizm ve sol diye bir şey görüyorum. Öyle mi? Yok. İlk gün, ilk gün e, yok. sosyalizm ve din. E, bu da e, biliyorsunuz Türkiye'de e, önemli. Aslında dünyada önemli tartışmalardan biri. Dünyada e, pek kalmadı gibi. Kalmadı. Galiba. 11 Eylül'den sonra biraz daha e, duruldu ama zaman zaman ortaya çıkıyor biliyorsunuz. E, Filistin'de bir şey olduğunda ortaya çıkıyor. Ya da işte karikatür kriziyle ortaya çıkıyor Hı. ama... ...ara sıra hortlayan bir e, konu bu. Sosyalizm ve din de işte aslında... Şimdi sosyalistlerin nasıl bakması gerektiğinde zamanında sosyalistlerin nasıl baktığında e, tartışacağımız konulardan biri onunla başlıyor. Evet ayrıca da Türkiye'de de tabii gene de e, zaman zaman başka konularda bu din meselesi e, gündeme geliyor. Yani. Evet alakalı Tartlı. alakası her konuda mesele haline gelebiliyor. Bu evet konu. burada Volkan Alk Yıldırım, Ferhat Kentel ve Ömer Laçiner konuşuyorlar. E, Sonra aynı gün e, emperyalizm ve küresel politikalar üzerine bir panel gibi bir şey. Panel değil mi bunu? Evet. Ya şöyle toplantılarımızın genel e, nasıl yürüdüğünü anlatayım. E, bir saat 15 dakika sürüyor toplantılarımızın her biri. Konuşmacılar yani burada ismi olan konuşmacılar e, 10'ar dakikalık 15'er dakikalık e, sunuş konuşmaları yapıyorlar. Arkasından salona söz veriyoruz bütün Toplantılarda sonra tekrar sorular işte isteyen salondan da çıkıp derdini anlatabiliyor zamanımız yettiğince zaten 17 tane konu var gördüğünüz gibi hani mutlaka birinde konuşma şansı derdimizi anlatma şansı salonda olsun istiyoruz sadece katılımcıların konuşmacıların fikirlerini beyan ettiği sempozyumlar şeklinde değil beraber ortak tartışmalar şeklinde yürüsün istiyoruz. Evet burada da Ali Bilge, Yıldız Önen ve Stefan Bornost konuşuyorlar. Evet. E, 21. yüzyılda emperyalizm ve küresel evet. politikalar üzerine. Ali Bilge de zaten açık e, gazete programcılarından biri. E, evet. Asıl olarak o, buradan da duyarak biz e, kendisini beğendik ve onu da çağıralım <gülüyor> diye düşündük. Evet uzun zamandan beri Ankara'dan özellikle çok e, tahlil etmeyi. ...gayret ediyor... ...dünyayı, Türkiye'yi anlamaya... ...çalışıyor... ...son gün, yani birinci günün son... ...konuşması paneli de darbeler... ...demokrasi ve özgürlük üzerine... ...evet, bu da... E, ...herhalde Türkiye'nin en önemli tartışmalarından biri... ...bu tartışma... E, ...çok kilit bir tartışma... ...epeydir süren bir tartışma... ...herhalde buna verilecek cevaplar... E, e, ...diğerlerini çok bağlayacak... ...cevaplar, yani bütün... ...sadece Marksizm içinde değil... ...hani dünyaya nasıl bakıyoruz... ...Türkiye'deki gelişmelere nasıl bakıyoruz... ...açısından. Zaten... E, ...burada ismi geçen konuşmacıların... ...hemen hepsi de darbe karşıtı... ...mücadelede, biri de Avi bu arada... ...darbe karşıtı mücadelede... ...aslında aktivist olan... E, ...insanlar. hani e, Bu çok önemli bir şey. Bu mücadele... ...çok önemli bir şey. Darbelere ve demokrasi, e, darbelere... ...karşı mücadele. E, bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Evet, buna Yıldırıay Oğur, Kerem Kabadayı ve abi katılıyorlar evet. bu panele. E, tabii belki de şeyi de konuşmamız lazım. E, sadece Türkiye ile ilgili değil mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de şimdi özellikle Chris Hedges diye bir takip etmeye çalıştığımız bir e, çok tecrübeli bir gazeteci ve New York Times'ın çok uzun yıllar ortadığı muhabirliğini bütün dünyada savaşlarını takip eden biriydi. Amerika üzerine ki gelişmeleri hem kendi bir kitapla yeni ortaya koydu hem de Noam Chomsky ile falan konuşuyor. Ve son derece endişe verici bir durumdan bahsediyorlar. Yani Weimar, Almanya'sına benzer bir duruma benzeyen ve işte özellikle ekonomik şeyden e, sıkıntılardan dolayı işsizlik ve diğer konulardan müthiş öfkeli çıldırmış vaziyette e, bir e, cumhuriyetçiler de değil cumhuriyetçilerin de sağ kanadının örgütlediği bir şey var ve faşizme doğru acaba gidiyor mu diye. Ömrümde böyle bir şey görmedim demiş. Bu konuyu en az 60 seneden beri 65 senedir hatta takip eden Noam Chomsky bu kadar tehlikeli bir durum. İyi ki bir şu anda bir dürüst demagog çıkmadı diyor. O yüzden kurtarabiliyoruz şimdilik ama ne olacağı belli olmaz diyorlar. Yani dünya içinde son derece kritik bir nokta var aslında. Sabah verdiğimiz haberle de çok bağlantılı değil mi bu işte? E, i̇şsizlerin e, sayısının artık hani 100 milyonlarla, 212 milyon kişisiz evet, falan gibi sadece öyle. G20'de. Ya da son 5-10 sene içinde milyonlarca insan savaşlarda patır patır öldüler. Bütün bunların hepsi... E, Herhalde ciddi bir ağırlık ve bu ağırlık da çeşitli garip e, sorunlu tepkiye de yol açıyor diye düşünüyorum. Evet yani geleneksel işte partilerin de nefret ettikleri, Weimar Cumhuriyeti'nde olduğu gibi mesela muhafazakar ve liberal partilerin ortadan kalktığı ve onun boşluğu içinde de nazilerin gayet akıllıca ve hesaplıca devraldıkları bir durumu. ...hatırlatıyorlar. Tabi Türkiye'de... ...özellikle tarihte... ...bir şey... ...öğrenmediğimiz için Nazi dönemi... ...bizim için tamamen bir... ...yabancı bir konu. O yüzden çok endişe verici yani Şu için. ara popüler siyasetin parçası... ...acaba Nazi Almanyası'na doğru mu gidiyor... ...Türkiye falan diye de var ya. Bu tarih deyince... ...bugün Yunanistan'daki darbenin de... ...67'deki darbenin de... ...yıl dönümü aslında... Albaylar Cuntası'nın. Evet, Albaylar Cuntası'nın. Onun e, deneyimleri bize ders verebilir aslında bugüne e, ilişkin. 74'te e, bu Cunt'a devriliyor. 7 yıl biraz e, Yunan halkını biraz ağlatmışlar ama 74'te devriliyor. 75'te e, seçimlerin sonunda, 74'teki seçimlerin sonunda 75'te de e, yargılanıyorlar, e, idama mahkum ediliyorlar. Cuntay'ı gerçekleştirenler ve e, bu işte müebbet hapse çevriliyor. Arkasından da e, özür dilemek zorunda kalıyorlar tüm e, Yunan halkından böyle bir şey yaptıkları için. Bence bu deneyime iyi bakmak gerekiyor bu dönemlerde. E, Türkiye'de bu dönemde çünkü bizim de özür diletmek istediğimiz e, birileri var aslında bizden. Evet darbeler, demokrasi ve özgürlük mücadelesi gerçekten çok hem yalnız Türkiye için değil bütün dünya içinde fevkalade önem taşıyan ve güncellik bence gittikçe de güncellik kazanan bir konu. Peki biraz da ikinci ve üçüncü günlere de bakalım. Akşamdan kalıp sabahına devam ediyoruz gibi cuma zaten saat 11'de başlıyor galiba Marksizm. Kemalizm ve sol. Evet. Kemalizm ve solda... Ee... Mece Tunçay ile Şenol Karakaş Evet e, Kemalizm yine e, bu dönemin en önemli tartışmalarından biri olduğunu düşünüyorum. Kemalizm tartışmasının e, biraz onun sorgulandığı değişimin istendiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Değişim istiyor Türkiye halkı ve Kemalizm de bu değişimin önündeki engellerden biri e, dolayısıyla tartışmaya çok muhtaç bir şey. Hem bir yandan çok önümüze habire çıkartılan bir şey yani hepimiz biliyoruz zaten çocukluğumuzdan beri önümüze çıkartılıyor da iyice önümüze çıkartılan bir şey kemalizm kemalist ideoloji bu tartışmaya muhtaç bir konu bugün onun için önemli bir toplantı o da kemalizm ve sol toplantısı da bu açıdan. Evet, da jimet aduncay ve Şenuker Kadınların özgürlüğü ve kurtuluşu konusunda da bir konuşma var. Sen varsın özden burada ve nurdan düvenci var. Cinsiyetçilik ve kadınların kurtuluşu diye ikinci günün evet. ikinci paneli. Cinsiyetçilikten kadınların kurtuluşu olsa daha doğru olmaz mıydı? Ya e, kadınların Şaka çok etti. şeyden kurtulması gerekiyor. Evet, biri de cinsiyetçilik. Ya cinsiyetçinin Teşhir edildiği e, ve buna karşı mücadele yöntemlerinin konuşulduğu, yani her gün başımıza e, bir şey geliyor ya da her gün basından bir şey okuyoruz bu konuda. Çok öne çıkan bir konu değil, çok büyük kampanyalarının olduğu bir konu değil gibi görünüyor ama her an e, mücadele etmemiz gereken bir sorun aslında cinsiyetçilik. Dolayısıyla o tartışmayı yapmak, beraber bir mücadele hattına e, doğru gitmek önemli. Ama şu da önemli bir sürü mücadele var ve bu mücadelenin içinde kadınlar ön planda aslında bir sürü işini yapıyorlar bildirisini yazıyorlar sokakta bildirisini dağıtıyorlar ya da çağrıcısı oluyorlar. Aslında bu herhalde en önemli şey mücadele yönteminde cinsiyetçiliğe karşı mücadele yönteminde bir lafım var kadınlarında söyleyecek bir şeyleri var ve bu sadece kadın Sorunla ilişkin değil, dünyadaki bütün sorunlara ilişkin bizim de söyleyecek bir lafımız var. Bunun için sadece cinsiyetçilik konusu tartışmak değil, bütün mücadele alanlarında öne çıkmak önemli diye düşünüyorum. Evet yani bu zaten gazetelerde ve televizyonlarda da devamlı gördüğüm işte sadece dayak burun Kesmek, kafa kırmaktan geçilmiyor zaten haberler aslında kadınlara uygulanan şeylerle. Evet, oldukça önemli bir şey. Sonra bir troçkizm tartışması var. Bu benim çok iyi bildiğim bir alan değil. Tolga Tüzün'le Ayşe Demirbileğin. Troçkizm tartışması da aslında şöyle bir öneme sahip. 89'da yıkılan... ...işte Doğu Avrupa ve e, Rusya rejimlerinin üstüne önemli tartışmalardan biri. Çünkü e, işte yıkılanın Stalinizm olduğunu, yıkılanın e, devlet kapitalizmi olduğunu anlatıyoruz e, bu toplantıda da. Buna karşı Troçki e, Rus devriminin önderlerinden biri ve e, sürgünde, sürgünde öldürülüyor zaten Stalin'in Stalin ajanları tarafından. Ve bir tartışma sürüyor ne olup bittiğine ilişkin, devrimin nasıl olduğuna ve karşı devrimin nasıl olduğuna ilişkinde. Onun için e, hani sadece tarihsel bir tartışma değil Troçki'den sonra Troçki'zim tartışması bugüne ilişkinde bir tartışma. Çünkü yıkılanın sosyalizm olduğunu anlatırsak e, o zaman bize özgürlük için sunulan şeyin Rusya ile sınırlı bir şey olduğunu görmeye başlarız. Ve pek vahim bir şey aslında iklanlı ne olduğunu, e, sosyalizm olduğunu düşünmektense... ...nasıl bir sosyalizm istiyoruz, nasıl bir dünya istiyoruz? Ben öbür konuya atladım bu arada. Nasıl evet. bir e, evet, özgürlük tabii. istiyoruz? O, doğal bir geçiş o evet. zaten. Orada da Roni Margulies ile Ahmet İnsel'in e, Aynı anda özgürlük bir hayal mi diye bir toplantı var. E, Harun Tekin, Meltem Oral ve Doğan Tarkan'ın katıldığı... E, Orada da aslında yine Troçki'den sonra Troçkizm gibi daha teorik düzeyde olmasa da e, geçen senelerde e, AVI'nin katıldığı bir toplantıydı. bu. Belki o daha iyi anlatır ama e, biraz hayallerimizi paylaştığımız bir toplantı. Ama hayallerimizin de hayal değil, gerçeğe çok yakın olabilecek şeyler olduğunu ben katıldığım toplantılarda görmüştüm. Evet, e, tabii ikinci günün en önemli meselelerinden biri de Kürt sorunu çözülüyor mu? Üzerine bir şey görüyorum. ikinci günün akşamında Ayşe Batumlu, Sabahat Tuncel ve Doğan Tarkan'ın birlikte katıldıkları bir panel. Bu da tabii yani söylemeye evet. lüzum bile yok ki. Üzerinde en çok memleketin muhtemelen en önemli Konularım sorunu. Evet. Konularından biri. Evet, konularından biri. Tabii bu özellikle de açılım tartışmalarıyla büsbütün yani açılım ve sonrası getirilemeyen açılım üzerine epey bir ciddi tartışmaya muhtaç konularından biri. Bir de aynı zamanda gene ikinci günde Yunanistan'da kriz ve direnişin dersleri var öyle evet. mi? Yorgo Pittas ve Erk Ersin Tekin katılmış evet. oldukları. Kürt sorunun önemli olan şeylerden biri herhalde... Bizim en önemli tartışmamız e, batıdan da bir ses çıkarmak e, ben Türkiye'de e, barış isteyen çok büyük bir kesim olduğunu düşünüyorum buna ilişkin ses çıkarmak çok önemli Ceylan için bir yürüyüş yapıldı hatırlarsınız e, o yürüyüş bunun göstergelerinden biriydi geçen e, işte haftalarda ee, yine Barış ve Adalet Koalisyonu, Barış için sanat girişiminin çağrıcısı olduğu bir yürüyüş yapıldı. Barış'a ses ver yürüyüşü. Bütün bunların bir gösterge olduğunu, biz barış istiyoruz, sesini yükseltmek gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu toplantının böyle bir yere de, böyle bir şeye de hizmet etmesi, bunu nasıl örgütleyeceğimizin konuşulmasına yardımcı Hı -hı. olabileceğini düşünüyorum. Ee, gelelim son güne bir de. Karl Marx'ın devrimci fikirleri diye bir evet. günün açılış paneli. Sinan Özbek ile Şenol Karakaş. Evet. Marksizm olunca Marx konuşmadan olmuyor tabii. <gülüyor> ee, ya marx'ta da şöyle bu özellikle kriz e, patladığından beri e, önemli tartışmalardan biri olmaya başladı. işte. acaba Marksizm... Doğru mu güncel mi diye. En çok satan kitaplar tartışmaları vesaire e, böyle şeyler de oldu hatta tekrar çizgi romanları basıldı mangaları evet. oldu falan böyle de evet. e, bir popüler kültür durumu da var. Ama sadece bir iktisatçı değildi tabii ki Marx başka çok daha başka özellikleri vardı e, bir kere hayatta olup bitenlere bakıp bütün e, kitaplarını fikirlerini oluşturdu. Bu sadece bir iktisatçı olarak görmek e, çok büyük bir haksızlık herhalde. Zaten iktisatla e, politikayı birbirinden ayırmak da pek Marx'ın yaptığı bir şey değil. Onun için e, bu da hani hem Marksizm, Marx tartışmak önemli hem de bugünkü tartışmalara da cevap vermek açısından e, iyi, iyi bir toplantı. Evet. Son günün en önemli panellerinden biri de bu 1915'ten 2010'a İttihatçı Zihniyet Neden Değişmiyor Miyor. başlığını taşıyor ki. Yok herhalde. O da güncel ve hayat can alıcı önemli olduğunu söyleyebileceğimiz bir şey. Çünkü e, hakikaten değişmiyor ve hepimizin kaderini de etkileyen bir düşünce tarzı İttihatçılık. ...diyebileceğimiz. Burada Hayko Bağdat, Pakrat Eseyan ve Canan Şahin konuşuyorlar. Evet. Ee, bu da yine sizin de söylediğiniz gibi önemli şeylerden, e, tartışmalardan biri... ...Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur'de girişimiyle beraber örgütlüyoruz bu toplantıyı da. E, üstüne de zaten o gün 24 Nisan... E, Akşam saat yedi buçukta, 7'de, 7'de evet. e, İstiklal Caddesi'nde, daha doğrusu İstiklal Caddesi'nde Taksim evet. Tramvay durağında e, bu acı hepimizin e, duruşu var. diye evet, duruşu, de duruşu var. Aralde. Bu çok önemli. Türkiye'de ilk defa olacak bir şey. E, sonuç olarak bir de e, hani bu konuyu tartışmak, tabu olmaktan çıkarmak, bazı şeyleri kabul etmek... ...beraber kardeşçe yaşamanın en önemli adımlarından biri diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Sonra tekrar aynı üçüncü günün... ...Almanya ve Yunanistan deneylerinin yeni sol... ...yeni solun evet. yani dünyanın özgürlük tahallülü içinde... ...nasıl yeniden kurulması gerektiği tartışmaları olacak herhalde. Orada Yorgo Pittas ve... Stefan Bornost, Stefan Bornost Almanya'dan mı Dilinke'den Stefan. Stefan, evet e, önemli deneyimlerden biri Dilinke Almanya deneyimi, e, bizim de öğrenmemiz gereken deneyimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de bir yeni sol tartışması var ve bu çok önemli bir ihtiyaç. Türkiye'de bir yeni sol tartışması biz beraber aslında. E, ...baskın oran, fukuras kampanyaları da yaptık. O çok önemli bir deneyimdi. Bizim de deneyimlerimiz var ama... E, ...Almanya'daki gibi... ...başka bir şekilde sonuçlanan... E, ...bir deneyime sahip olamadık. E, Almanya'daki yoldaşlardan dinleyip... ...neler yapabileceğimizi beraber konuşmak önemli. Evet. Buradaki deneyimi de paylaşacağız tabii ki. Neler yaptığımızı, neler yapılması gerektiğini... Ve sonuçta kapanışta da zaten nasıl bir e, pratikte nasıl bunların evet. sonuç, e, sonuç verebileceği tartışması olacak anladığım kadarıyla. Yani özgürlüğü birlikte kazanalım. Nasıl bir mücadele öneriyoruz başlığı altında. Geniş çaplı senin de aralarında bulunduğun bir e, kapanış, kapanış evet. fina, e, paneli gibi. Final paneli. Hayko Bağdat, Bülent Somay, Metin Kılınç. Mücteba Kılıç ve özden dönmez. Evet. Bir de Batman Tekel diyor ama. bu Metin Kılıç Batman, Batman Tekelden. Evet, Batman evet. Tekelden geliyor. Evet. O, bu... o Batman e, Tekelin <gülüyor> Batman'da yaşayan e, tek işçilerinin... çok apayrı deneyimleri var aslında. Hı -hı. E, ondan dinlemek de ilginç olacak bu deneyimi. Ankara'da sabahlayanlardan. E, Metin Kılınç'ta. Nasıl mücadele öneriyoruz? Önümüzdeki e, dönemde neler yapacağız? Bu açıdan bunu tartışacağımız bir toplantı. Zaten 25'inde ertesi gün nükleer e, mitingi var. E, onun için biz pazar gününe bir, normalde pazar günleri de sürüyordu toplantımız ama... ...25 Nisan'da bir Kadıköy'de eylem olacağı için e, başka bir enerji mümkün... Ee, evet diye. 25 Nisan'da da büyük bir şey var yani. evet ona gideceğiz 27'sinde ilgili, insan zincirine dedi. gideceğiz Evet çok yoğun bir aktivite evet. olduğu anlaşılıyor Nisan ayı biraz öyle oldu 10 Nisan'dan evet. itibaren hemen her gün 24'ünde bir şey var 25'inde var 27'sinde var 1 <gülüyor> bir, bir Mayıs kapanış var. yapıp 3 Mayıs May gibi <gülüyor> May Nisan ayını evet 1 Mayıs'la kapatıp Evet, e, peki çok teşekkür ederiz. yani gayet e, kapsamlı bir program e, olduğu görülüyor. Marksizm 10 mu nasıl de, diyeceğiz? Marksizm 2010. Marksizm 2010. Evet. Nerede olacak? Bilgi internet sitesi vesaire evet, varsa o, versen onlar da yiyor. O, o bilgileri yedir. de verelim. E, Marksizm Festivali sitemiz, e, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere yerleşkesinde olacak. Ee, sanırım e, Taksim Akeme'nin önünden e, Servis. servislerle e, ulaşmak mümkün. Evet. 22-23-24 Nisan 2010. 2010 i̇şte en istediği toplantıda e, toplantıya gelebilir. Başından sonuna gelmek gibi bir zorunluluk yok. Evet. Peki. Bu, bu şekilde de kapatıyoruz. Nina Simon'un ölüm yıl dönümüne denk geliyor bugün 21 Nisan 2003'te Yuni Kathleen Wayman aslında da ama her zaman Nina Simone olarak biliniyor. Onun çok tanınan parçalarından biriyle de doğum, ölüm yıl dönümünü anmış olacağız. Hem gonna leave you seni terk edeceğim. Evet hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. I'm gonna, I'm gonna need you, cause I want Çıkkasıydı.